Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala li muhammed. Dünya sevgisi nasıl kurtulabiliriz? Dünya sevgisinden nasıl kurtulabiliriz? Kur'an ve sünnet ışığında bize nasihat eder misiniz diye sormuş bir kardeşimiz. Dünya, şu an içinde bulunduğumuz Waka. Bununla ilgili Şura Suresi 20. ayette Rabbimiz ki, Men kane yuridu harfel ahireti Nezid lehu fi Harfi Wamen kunnen jury doen, haar dat dunia nuktiehie minha, wama lahu fil achirati min nasib. Kim achiret ekinini is onun onon ekinine arters, jani, kim achiratin sewabun, jada onniching gusel ab am amelet mei is terce bun onavers. Kim de dünya ekinini yani dünya nimetlerini ve metani isterse kendisine ondan bir şeyler veririz. Yani dünyalık isteyene dünyalık ahiret isteyene ahiret verilir. Ancak onun ahirette hiçbir payı yoktur buyuruyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala. Tabi buradaki istemekten kasıt nedir? Yani kim kendisine dünyayı dert edinirse kim kendisine dünyayı dert edinirse dünyayı dert edinmek demek dünyayı amaç edinmek manasındadır aynı Ala Suresinde belte üthirun alhayat aldüniya walakhiratu khairun wa abqa siz Dünya hayatını arzu ediyorsunuz. Yani buradaki mutluluğu gözetliyorsunuz. Buradaki kalıcılığı, buradaki gücü gözetliyorsunuz. Ancak ahiret sizin için daha hayırlıdır buyurması gibi. Yine bir başka ayette Muhammed Suresi 36. ayette Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ Muhakkak ki, şüphe yok ki, dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Bir oyun ve bir eğlencedir. Yani e, ahirette mutluluğa götüren bir yol olarak değerlendirilmezse dünya, yani dünya ahirete giden bir yol, bir köprü olarak değerlendirilmezse, çocukların oyun oynayıp oyalanmaları gibi batıl bir oyun ve bir aldanıştır buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala ve ayetin devamında buyuruyor ki ve in tu'minu ve tettekû yätîkum ucûrakum ve lâ yes'elkum emwâlekum eğer iman eder ve sakınırsanız yani Allah'a iman edip Dünyaya aldanmaktan sakınırsanız dünya nimetlerine meyletmekten ya da dünyanın metaana meyletmekten sakınırsanız onun koyduğu yasakları çiğnemekten sakınırsanız masiyetleri bırakır hayır işlerseniz ecirlerinizi verir ve sizden mallarınızı istemez. Ayetin devamında. 37. ayette de diyor ki eğer mallarınızın tamamını sizden istese bu konuda cimrilik edersiniz ve böyle devam ediyor. Burada görüldüğü gibi dünya hayatı veyahut dünya metaı bir Müslüman için hiçbir zaman hedef değildir. Yine hadis suresi 20. ayette Rabbimiz buyuruyor. Ielemu, annemel, haya, tu, donia, lehibun, walehun, wazienetun, wat te fechurum beinekum, wat fil-emwali, wale eulet. Bilinki dunya haya t, anjak bir ojundur, bir eilenjetir, bir sustur, aranzda bir ojunishtur, mallardave eulat tachok luk ile bir jarishtur. Yani ayet devam ediyor ancak dünya hayatını öven bir tek ayet veya hadis söz konusu değildir. Ve bu dünya hayatıyla alakalı Rahat suresi 26. ayet, Şura 20. ayet, Kehf suresi 45. ayet, Nur suresi 37. ayet, Yunus suresi 24. ayet, Ali İmran suresi 14. ayet, Ve az önce okuduğumuz Muhammed Suresi 36, Hadid Suresi 20 gibi ayetler, Ey dünya hayatının metağından sakınması gerektiğini bizlere haber vermektedir. Tıpkı uydurma bir hadis diyorlar, uydurma bir söz diyorlar ki, Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Bu uydurma bir hadistir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, nasıl yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın da ölecekmiş gibi ahiret için. Dolayısıyla bu batıl bir sözdür. Çünkü bir tek ayet ve hadiste dünyayı öven herhangi bir şey söz konusu değildir. Ve yine konuyla alakalı bazı hadisleri hatırlatmak isterim. Enes Radıyallahu anh, Müslim'de geçen, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ya Allah, hayat ahiret hayatıdır. Yani bir hayat varsa ismine hayat denilecek, o da ahiret hayatıdır. Yani bu dünyadaki hayatı bir uyku veya bir rüya gibi ancak asıl hayatın diğer hayat olduğunu aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Yine Buhari ve Müslim'in e, rivayet ettiği voor de olan die hadiste Enes hebt om je te laten zien. şöyle haber verdiğini, şöyle zien. Je moet je laten zien. Je moet je laten zien. Je moet je laten zien. Je moet je laten Ancak ameli de kendisi ile baş başa kalır. Ve yine müstevrid bir şeddattan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. Ahiret karşısında dünyanın değeri ancak birinizin parmağını denize daldırıp çıkardıktan sonra parmağında kalan su damlası gibidir. Denizden ne kadarını eliyle alabildiğine bir baksın. Hadis Müslim'de geçiyor. Müslim'de rivayet edilmiş bu hadis. Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biriniz parmağını denize batırsın. Sonra şöyle parmağına baksın. Denine, denize nazaran parmağındaki su ne kadardır? Ne kadardır? Buna bir baksın. O zaman diyor ahirete göre dünya hayatı Dünyanın değeri ey o sizin parmağınızdaki denize göre kalan su gibidir. Yine bir başka hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanındaki sahabilerle birlikte çarşıdan geçiyordu. Kısa kulaklı bir oğlak leşine rastladı. O oğlağın kulağından tutup kaldırarak O leşi kulağından tuttu Ali Seyyid ve Selam kaldırarak dedi ki hanginiz bunu bir dirheme alır? Yani böyle bir dirhem basit bir para sahabelere diyor ki Ali Seyyid ve Selam hanginiz bunu satın alır? Sahabe bakıyorlar ki ey Allah'ın Resulü dediler Ali Seyyid ve Selam daha az paraya da almayız. Yani bırak bir dirhemi ondan daha az. Tabiri caizse kuruş olan bir paraya da almayız. Bu bizim bir işimize yaramaz dediler. Allah Resulü ve Vesselam o zaman dedi parası size verilirse alır mıydınız? Haydi bunu size bedava verelim alır mıydınız? Ashab bu sefer dediler ki vallahi ölü iken onu ne yapalım? Yani ölü bir şeyin ölü bir oğlakın ey onu bize bedava da versem biz onu ne yapacağız? Bir işe yaramaz. İşte bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Vallahi bu sizce nasıl kıymetsiz ise dünyada Allah katında bu oğlak ölüsünden daha değersizdir. Dikkat ediyor musunuz? Ölü bir leş, ölü bir oğlak. Yani o oğlakta ne olur? İşte kokusu olur, insanları rahatsız eder, canlıları rahatsız eder, kimsenin işine yaramaz. Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Vallahi bu nasıl sizin yanınızda kıymetsiz ise Allah katında da aynı şekilde kıymetsizdir. Yani gerçekten o zaman bu insanların içine düştüğü debdebe nedir? Bu insanların birbirlerini dünya malı için dünya menfaati için dünya makamı için birbirlerini kırıp geçirmeleri nelerdir? Bu manada Devletler egemenlik kurmak için bir başka devlete musallat olmakta veyahut onların halklarını, onların zenginliklerini sömürmekte, halklarını öldürmekte veyahut insanlar aynı şekilde menfaat elde etmek için, dünya malı için birbirlerine zarar vermekte. Bu dünya e, muhabbeti, dünya sevgisi nedir ki? Aynı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın, Diğer milletlerin sizin üzerinize e, böyle bir e, yiyeceğin üzerine üşüşmesi gibi üşüşecekler dedi, dediğinde aleyhissalatü vesselam yani hepsi sizin üzerinize e, üşüşecekler dedi, dediğinde dediler ki ey Allah'ın Resulü dediler aleyhissalatü vesselam sayıca az mı olacağız dedi ki hayır bilakis sizin sayınız çok olacak dedi. Sizin gücünüz dedi suyun üzerindeki köpük gibi. Yani su aşağıdan kuvvetli akar ama köpük kalır. Çünkü bir ağırlığı, bir şeyi yoktur. Ee, dediler ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun nedeni nedir? Dedi ki, dünya Hübbü'l-dunye Dedi ki, Dünyayı sevmek kalbinize düşecek olan dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Dolayısıyla burada gerçekten dünyanın övülecek hiçbir yönü yoktur. Yine Allah Resulü Aleyhissatü vesselam bu konuda bize yol göstererek bu konuda bize yol göstererek buyuruyor ki Ebu Hureyre radıyallahu radıyallahu'n rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Dünyalık yönünden üstünüm, üstünüzde bulunanlara bakmayınız. Yani sen dünyalık olarak bir seviyen var. Senden daha üsttekine bakma buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Sen senden daha aşağıda bulunan kimselere bak. Bu, bu yaptığın yani bu bakış açısı elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. İşte insanları hastalığa götüren sebeplerden birisi. İnsanlar Daha çok mal mülk elde etmek için veyahut kendi konumundan şikayet ederken, kendi haline isyan ederken Allah muhafaza ne yapıyor? E bakıyor ki etrafındaki insanlar ya da oturup dizi seyrettiği zaman dizi seyrediyor, televizyon seyrediyor. İnsanlar son model arabalara biniyor, villalarda oturuyor, havuzlu villalar, böyle geniş bahçeleri olan. Halbuki bu, bu toplumun bir gerçeği değil. Dolayısıyla orada topluma ulaşamayacakları bir tablo çizilerek toplum neye yönlendiriliyor? Sekülerleşmeye yani dünyalık peşine düşmeye ve dünyavileşmeye insanlar davet ediliyorlar. Böylelikle adam ne yapıyor? Onu elde etmek için, onu elde etmek için daha çok çalışıyor, helal haram dinlemiyor, kredi ve faizlere bulaşıyor. Böylelikle dünya bataklığına Saplanmış oluyor. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ey diyor ki sizden daha öncekine üsttekine bakmayın daha alttakine bakın. Nasıl? Yani aynı şunun gibi ayakkabısı olmayan bir kimse ayakları olmayan birine bakacak. Dikkat edin ölçüye. Ayakkabısı olmayan bir kimse ayakları olmayan bir kimseye bakacak. Dolayısıyla Ee, kiralık bir evde oturan bir kimse e, ev sahibi olanlara değil ey sokakta kalan parklarda kalan özellikle evleri yıkılmış zalimler tarafından evleri başlarına yıkılmış insanlara bakacak bu sebeple bu bakış açısı insana mutluluk verir insana mutluluk verir bu önemli bir husustur bununla beraber Yine bir hadis hatırlatacak olursak İbn-i Mace'de geçen bir hadiste İbnül Abbas Sehl bin Sa'd Es Saidi radıyallahu anh dedi ki adamın biri gelerek Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam işlediğim zaman Allah'ın ve insanların beni seveceği bir amel söyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dünyadan Yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere göz dikme ki onlar da seni sevsin. Dikkat edin. Dünyadan yüz çevir ki ey Allah seni sevsin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki Allah'ın bizi sevme sebeplerinden bir tanesi de dünyadan yüz çevirmek. Burada yüz çevirmekten kasıt nedir? Hani... Bir ayet ayette buyuruyor ya Rabbimiz Panova Teala. Dünyadan nasibini de unutma. Yani dünyadaki nasibin nedir? Ee, birazdan mesela zikredeceğim bir hadis vardı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadiste buyuruyor. İnsanın yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden başka neyi var ki? Yani yiyip tüketti, giyip eskitti. isterse Bu dünya hepsi onun olsun ya da isterse yüzlerce dairesi olsun, yüzlerce arabası olsun. Dikkat edin, yaşamak için kendisine lazım olan şey yiyip tükettiği, giyip eskittidir. Dolayısıyla dolayısıyla burada dünyadaki nasibini unutmamak budur. Yani ey sen senin için meşru olan rızkın peşine düş ve onun Allah'tan olduğuna İman et. Allah'tan olduğunu unutma. Ve böylelikle ne yap? E, dünyadaki nasibini al. Ne zamana kadar? Rabbine dönünceye kadar. Çünkü bu bir geçiş köprüsüdür. Ve yine Numan bin Beşir'den Rivayet ediliyor. Ömer bin Hattab insanların sahip oldukları dünyalıkları zikrederek şöyle dedi. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karnını doyuracak çürük bir hurma bulamadığından açlıktan iki büklüm kıvrandığını görmüşümdür diyor. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten yaşadığı toplumda o zamanlar Medine'de. Bir Allah, kulu çıkıp da kruis ki Ey Muhammed, Allah, ben Allah, Allah, daha fakirim. Allah, Allah, fakirlikte daha altında kimse yoktu. Gerçekten Allah, bile bu ölçüyü Allah, alacak olursak, eğer dünya malı kıymetli olsaydı dünya metağı, Allah, Resul, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, halil edindiği, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e dünya malıyla kendisini bir makama yükseltirdi. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'i dünyalık konusunda ey, en alt eşikte bıraktı ve ona dünyalık vermedi. Ancak onu yüce makamlara çıkardı. Ve yine bununla ilgili Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle diyor. Rasul Aleyhisselatü Vesselam'in hanımı Cüveyriye'nin kardeşi Amr bin Haris diyor ki Rasul Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken ne altın ne gümüş, ne köle ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Onun geride bıraktığı mirası bindiği beyaz katır silahı ve yolcular için vakfettiği bir araziydi buyuruyor. Ee, Amr bin Haris'in Rivayet ettiği Allah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra kendisine kalan mal. Yine Ebu Hureyre radiyallahu rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Dikkat edin dünya ve içindeki şeyler mel'undur. Allah'ı zikretmek ve ona vesile olan şeyler ile öğretici ve öğrenici olmak müstesnadır. Ey Yani e, Allah'ı zikretmek ve ona vesile olan şeyler ile öğretici ve öğrenici olmak... Yani burada işte tefekkür etmek, dünyanın kendisi, bu ziynetleri Allah'ın yaratılışını düşünmek, bu ve benzeri şeyler. ilme teslimiyete, Yüce Rabbimizin büyüklüğüne götüren şeyler dışında dünya metaı sizi aldatmasın. Yine Kâb bin İyaz'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyururken işittiğini rivayet ediyor. Her ümmet için bir fitne vardır. Ümmetim için de fitne maldır. Tirmizi hadisi rivayet etmiş. Yine bir iki hadis yani birbirinden kıymetli oldukları için bu hadisleri zikretmek istiyorum. Ebu Amr bazılarına göre de Ebu Abdullah veya Ebu Ya'la Osman bin Affan'dan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Adem oğlunun şunlar dışında dünyadan bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerlerini örteceği elbise, yiyecek ve içeceklerini koyacağı kaplar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Adem oğlunun malını sayarken bunları zikrediyor. Yine Abdullah bin Şihir'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmiştim diyor bu sahabi. Tekasür suresini okuyordu ve şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ya da hayır yoluna harcayacak önden gönderdiğinden başka ne malın var ki? Yani malım malım diyorsun. Senin bunlardan başka giyip eskittiğin, yiyip tükettiğin ve önceden gönderdiğin amellerinin dışında ne malın olabilir ki? Şu hadise de dikkat edecek olursak Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh dedi ki bir adam gelerek Ya Resulullah dedi aleyhissalatü vesselam Vallahi seni çok seviyorum. Resulü aleyhissalatü vesselam ne söylediğini iyi düşün dedi. Yani emin misin anlamında. Adam bu sözü üç defa tekrar etti. Dedi ki ben seni çok seviyorum. Bunun üzerine Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Eğer beni seviyorsan Fakirliğe karşı zırh hazırla. Yani başına gelecek olan fakirlikten ey zırh hazırla kendini koru. Çünkü fakirlik beni sevenlere ulaşmada selin akışından daha çabuk yol alır. Yani bir selden daha hızlı yol alır. Görüyor musunuz arkadaşlar yani bazen bu hadisler karşısında inanın ki utanmamak mümkün değil. Yani Ali aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer sen gerçekten beni seviyorsan şunu unutma ki fakirlik sana isabet edecek. Çünkü beni sevmenin bedeli budur. Subhanallah ya mallarımızdan şüphe edeceğiz ya sevgimizden şüphe edeceğiz. Yani gerçekten Allah'a sığınmak gerekir. Allah'a sığınmak gerekir. Yine Kâb bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor kişinin mal ve şöhret hırsının dinine verdiği zarar iki aç kurtun sürüye vereceği zarardan daha büyüktür kişinin mal ve şöhret hırsının dinine verdiği zarar iki aç kurtun sürüye vereceği zarardan daha büyüktür. Yine Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır hasır üzerinde uyumuştu. Kalktığında yüzünde hasırın izi vardı. Ya Resulullah dedim aleyhi vesselam. Senin için bir yatak temin etsek. Şu cevabı verdi. Dünya ile benim ne işim olur ki? Dünyada ben ağacın gölgesinde gölgelendikten sonra yoluna devam eden atlı gibiyim. Yoluna devam eden atlı gibiyim. Ey yani diyor ben bir ağacın altında oturup gölgelenip sonra yoluna devam edecek bir atlı yani bir yolcu gibiyim. Dikkat edin aleyhisselatü vesselam uzandığı hasırda mübarek yüzünde izleri çıkmış hasırın. Sadece ona bir döşek teklif ediyorlar. Bizim gibi kuş yastıklar her oturduğumuz yerden minderler. Efendime söyleyeyim yani birbirinden... Daha rahat serirler yani böyle döşemeler, sedirler değil. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu elde etmeyi sanki dünyalık bir meta gibi Aleyhisselatü Vesselam buna bakıyor. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce gireceklerdir. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce gireceklerdir. Bunlar hepsi bir tek hadis yoktur ki dünyayı övmüş olsun. Ey sadece dünyadaki nasibini unutma. İbni Amar radıyallahu anh, diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam omuzumdan tutarak bana dedi ki ey Abdullah dünyada Bir garip veyahut bir yolcu gibi yaşa. Ey Abdullah, İbni Ömer, yani Ömer'in oğlu Abdullah'a dedi ki, omzundan tuttu. Ya bir garip gibi ol dedi, ya da bir yolcu Ibn Ve bu nasihati yaptı İbni Ömer'e. İbni Ömer de dedi ki, İbni Ömer kendisi de diyor ki, insanlara, akşama eriştiğinizde sabaha düşünmeyin. Sabaha çıktığınızdan da akşamı düşünmeyin. Sağlığınız yerindeyken hastalığın Hayatta iken de ölümünüz için hazırlık yapın diyor. Bu hadiste Buhari'de kayıtlıdır. Şimdi burada dikkat edilecek olursa, dikkat edilecek olursa, ee, yani bu Abdullah İbni Ömer'e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'le nasihat ediyor. Bir garip veya bir yolcu gibi ol. Ancak bugün babalar çocuklarını bir makama yerleştirmek için, mal mülk sahipleri olmaları için teşvik etmekte, sürekli dünya metaını elde etmeleri için e, çocuklarına nasihat etmekte veya insanlar birbirlerine bunu e, buna, bu anlamda birbirlerini e, teşvik etmektedirler. Halbuki aleyhissalatü vesselam öyle demiyor. Dikkat edin zenginliğe göre fakirlik övülmüş. Aleyhisselatü vesselam'e duyulacak olan sevginin sonucunda da fakirlik olacağını aleyhisselatü vesselam haber veriyor. Dolayısıyla dünyada nasip vardır. Ey dünyadan nasibini al. Ancak dünya sevgisini kalbine koyma. Yani bil ki sen bunları terk edeceksin. Bil ki sen bunları terk edeceksin. O halde Dünya sevgisini arttıran şeylerden uzak durmak gerekir. Dünya sevgisine götüren yollardan uzak durması, durmak gerekir. Mesela nedir dünya sevgisi? Ey mal. Yani bu konuda bir hırs elde etmemek gerekir. Elbette ki zenginlik meşrudur. Kişi meşru yollarla. Bunu elde ediyorsa, çalışarak, helal rızık elde ederek eğer eline geçiyorsa, ey bunda hiçbir sakınca yoktur. Ancak... O sevgi kalbine düştüğü zaman, dünyayı hedef edindiği zaman işte burada imtihanı kaybetmiştir. Ne olursa olsun, kişi bir tek e, odası varsa, bir odası varsa ona, ona e, e, hamd edecek, o bir odada yaşayacak. O odayı ben haydi bunun sayısını arttırayım, büyük bir daire yapayım veya şöyle yapayım, böyle bir hırsın içerisine girip, özellikle faizlere ve kredilere bulaşması kendisine haramdır. Niçin? Çünkü Ali Seyyid Hoseyn bize nasihat ediyor ki dünyada bir garip veyahut bir yolcu gibi ol. Tıpkı kendisi için dediği ben şu ağacın altında dinlenip gidecek atlı gibiyim. Bu sebeple dünyanın metaı mal veyahut dünyanın süsü. Ey mesela e, bu süs kadınlar olabilir ziynet eşyaları olabilir. Efendime söyleyeyim e, kıymetli eşyalar, e, para ve benzeri şeyler. Bu ve buna götüren, bu ve buna götüren meşru olanın dışında yollara meyletmek gerçekten tehlikelidir. Ve bir de şunu unutmamak gerekir. Şunu unutmamak gerekir. Dünya sevgisini kalpten atmanın yollarından birisi de Sürekli kişinin dünyada böyle mesrur olacağı ortamlardan ziyade kendisine ahireti hatırlatacak davranışlar içerisine girmesi gerekir. Ey mesela kabir ziyaretlerini sık sık yapması gerekir. Ey hasta ziyaretlerini sık sık yapması gerekir. Bir adam Hasan-ı Basri Rahimavullah'ın yanına gelip diyor ki, Diyor ey imam diyor benim kalbim çok katı benim kalbim çok katı yani kalbim ne yapsam da kalbimi yumuşasın o da diyor ki kabirleri ziyaret et hastaları ziyaret et adam diyor ben gittim bir süre bende bir değişiklik olmadı geldim dedim ki ey imam ben sizin dediğinizi yaptım ancak bende bir değişiklik olmadı o zaman Hasan-ı Basri dedi ki sen kabirlere gittiğin zaman ne yaptın ne yaptın Eğer o kabre baktığın zaman bir başkasının kabirini, kabri olarak baktıysan sen tabii ki bundan bir ibret almazsın. Sen o kabre uğradığın zaman de ki düşün tefekkür et de ki işte bu adam da benim gibi dünyadaydı. Yaşıyordu. Sağlığı yerindeydi. Malı vardı. Mülkü vardı. Ailesi vardı. Çocukları vardı. Gücü vardı. Ancak şu an bu adam iki metrelik bir çukurun içerisinde. Ve hiçbir şeye muktedir değil. Sen ancak böyle e, düşünmen gerekir. Hasta ziyaret ettiğin zaman o hastaların da senin gibi sağlıklı olduklarını bu sağlığı Allah dilediği zaman aldığını ve bunu senin kendinin yerine getiremeyeceğini böylelikle ne kadar aciz olduğunu anlayacaksın. Deyince adam diyor ki ben gerçekten gittim Hasan-ı Basri'nin dediklerini yaptım ve ondan sonra benim gözyaşım dinmez oldu. Dolayısıyla e, dünya hayatı metadır, oyundur, eğlencedir, aldatmacadır. Ahiret ise daha hayırlıdır. Yani dünya altın da olsa elimizden alınacak tabiri caizse. Altın da olsa elimizden alınacak. Yani ne demek istiyorum? İsterse krallar gibi yaşayınız, bu dünyayı terk edeceksiniz. Ancak dünyada Ee, en fakir kimse gibi yaşasanız, en fakir kimse gibi, en fakir kimse olarak yaşasanız, mutlaka mutlaka ey dünyadaki ahiretteki hayat kalıcıdır ve bu biticidir. Aynı bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Dünyada oldukça mutlu ve mesud yaşamış bir kimse cennette e, cehenneme sokulup çıkarılır. Ve ona denir ki sen hiç hayatında mutlu bir anın oldu mu? Der ki hayır vallahi ya Rabbi olmadı. Dikkat edin hayatını lüks içerisinde, saltanat içerisinde, ihtişam içerisinde geçirmiş. Ancak buna rağmen cehenneme daldırılıp çıkarılmasında ona sorulduğunda der ki ben hayatımda bir an bile mutlu olmadım. Aynı şekilde dünyada fakir olarak dünyada sıkıntı içerisinde yaşamış olan bir kimse cennete sokul şöyle cennete sokulup çıkartılır ve ona denir ki ona denir ki sen hayatında hiç mutsuz olduğun bir an oldu mu der ki hayır vallahi ya Rabbi hiç olmadı. Niçin? Çünkü o cennet hayatını görünce gerçek mutluluğu o zaman buradakinin mutsuzluk e, Mut, bu, buradakinin mutsuzluk olmadığını anlar ya da mutluluğun burada olmayacağını anlar. Bir diğeri de tam aksi. Dolayısıyla dolayısıyla dünyaya bizi götüren şeyler, ey e, dünya meta, dünya lüksleri, dünya zevkleri, efendime söyleyeyim bizi aldatan, bizi Allah'tan uzaklaştıran, Dünyada kalıcıymış hissini veren ortamlardan, davranışlardan, yaşam biçiminden uzaklaşılması gerekir. Bunun da yolu Kur'an ve sünneti e, rehber edinip Kur'an ve sünnetin emrettiği doğrultuda bir hayat yaşamaktır. Onun dışındaki ise hüsrandır. Ey Biz sürekli nefsimize telkin etmemiz gerekir ki sen bu dünyada bir yolcusun. Senin için hayat tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in buyurduğu gibi e, ahiret hayatıdır. Dolayısıyla orada ebedi mutluluk vardır. O ebedi mutluluktansa nasıl olur bu geçici şeyleri değiştiriyorsun ebedi mutluluğa karşılık. Sürekli kendimize bunu telkin etmemiz, sürekli etrafımızdakilere, sürekli çocuklarımıza bunu telkin etmemiz gerekir. Ve özellikle tekrar ediyorum, ee, maalesef günümüz programları, dizileri, sinemaları, insanları hep sekülerleşmeye yani dünyevileşmeye çağıran yapı üzerinde kuruluyor. İnsanlar bu şekilde enjekte ediliyor. İnsanlar dünyaya kök salmaları için e, insanlar davet ediliyor. Gerçekten kim kimin hedefi dünyaysa ayette Rabbimizin emrettiği gibi haber verdiği gibi Allah ona dünyalık isteyene dünyalığı verir. Ancak ahirette onun nasibi yoktur. Kim de ahireti isterse Allah ona dünyadan nasibini ey Allah Azze ve Celle ona bir paye olarak bir yol azığı olarak verir ancak daha mutlu olacağı daha büyük olan mükafatları ahirette verir. Allah Azze ve Celle bizi kulluk şuuruyla yaşatsın bizi salihlerden kılsın dünya meta karşısında bizleri aldatmasın ve kulluk vazifemizden ayırmasın tıpkı Hicr suresi 99. ayette buyurduğu gibi "Fe'bud Rabbeke hatta yatiyakel yaqin. Rabbina kulluket sana ölüm gelinceye kadar." Rabbimiz ölünceye kadar "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" üzere yaşayan ve buna uygun hareket eden ve dünyanın aldatıcılığına aldanmayan kullarından bizleri kılsın. Waarom Wallahu Alam, Allah wil, is het Muhammad in Wale, Muhammad. subhanak Allah wil, een bina, een bina, illa atubu